Sevgili dostlar, yarısının yedi renginin bu beşinci gösterisine 1993'ten beri her sene yinelediğimiz konserimizin bu beşinci yaş gününe hoş geldiniz. Merhaba hepinize Evet programda arkadaşlarımızın isimlerini okuyorsunuz fakat kim hangi isim kime ait tabi bilemiyorsunuz. Şimdi önce. İki başka bir sunmak üzere, birlikte sunmak üzere sevgili Tugay çağrıyorum. Günde Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay programın yayınında arkadaşım Ömer Şahin bana destek veriyor. Programa 21 yıl önce yapılan bir konserden 1997 yılından bir canlı kayıtla başladık. Ses kalitesi çok iyi olmasa da en azından benim kişisel müzikal beğenimi inşa et, etme yolculuğumda çok önemli bir yeri olan Yeryüzünün Yedi Rengi Projesi'nden bir kayıttı. 1993-1997 yılları arasında sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu müzisyen arkadaşlarıyla birlikte her ilkbaharda Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda dünyanın birçok farklı coğrafyalarından halk türkülerini... ...politik yaklaşımlardan, işte popülist eğilimlerden ve yapay çok seslilik yaklaşımlarından arındırılmış farklı farklı repertuarlarla bir müzik şöleni gerçekleştirirlerdi. Ben bugün de severek ve keyifle dinlediğim birçok müzisyeni o müzik şölenlerinde tanımıştım. İşte kimler yoktu ki? Sumru Ağır Yürüyen, Brenna Macrimon, Banu Kanıbelli, Hava Karadaş, Bayar Şahin, işte Rönesans grubundan Ali Kemal ve Sevim, Şükriye Tutkun, işte Şuşan Kalataş, İberya Özkan, Güneş, Berk. ...işte Kırımlı bir sanatçı vardı, Ruhşan, Ruhşan da adı. Cevdet Erek vardı, Vurmalılar çalardı. Hatta Habeşistan'dan katılan bir sanatçıyı da anımsıyorum. Yerel bir halk e, e, çalgısı çalıp işte şarkılar söylemişti. İlk anda aklıma gelen isimler bunlar. Tabii adını burada anamadığım dostlarım beni bağışlasınlar. Aradan 20 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu isimlere her yıl başka isimler ekleniyordu. Bazıları da o yıl işte sahnede olamıyordu. Ama bir isim vardı ki her şölende nefesli sağlardaki ustalığıyla, vokalleriyle hep sahnedeydi. Bugün bu ses, nefesli çalgılar ve beden perküsyonu ustası sevgili arkadaşım Tugay Başarı programa davet ettim. Sağolsun, yoğun çalışma temposu içerisinde beni kırmadı ve buraya kadar geldi. Hoş geldin Tugay. Hoş bulduk. Aslında ben seni bu konserlerden önce tanımıştım. Yani 1988 yılında Ruhis Dostlar Korosu'na korist olarak katılmıştım. İşte çok sesli vokal müziğini de o yıllarda daha yakından tanımaya başlamıştım. Korodan arkadaşlarım, Sevin ve Ali Kemal'in de içerisinde yer aldığı bir vokal grubu kurmuştun ve birlikte çalışıyordunuz. Rönesans, dilersen muhabbete oradan başlayalım mı? Yani Rönesans'ı anlatırsan ortaya çıkış hikayesini. Evet. E, 1988 30 yıl yani. E, evet. E, 1988'in e, ...Eylül'ü ekimi e, kuruluşu Hı. E, gerçekten 30 yıl. Evet. Dire kolay. Dire kolay. E, yani ilk 10 yıl e, her Cuma diye hatırlıyorum. Hı. Ee, ...buluştuk... Ee, ...keyifle şarkı söylemek... ...kaç kişiydi grup... Ee, ...amacıyla... Küçük bir gruptu yani... Küçük amazı... bir gruptu yani e, ilk... Altı kişi miydi? E, altı kişiydik... Şey. ...Rönesans altılısı diye hatta... <gülüyor> e, ...başlayıp sonra... ...Rönesans topluluğu... ...topluna dönüştü... ...dönüştü... <gülüyor> e, ...sayılar... E, ...arttı... ...azaldı oldu evet. ama... E, ...hep... Ee, genelde altı civarında Hı -hı. E, bir şey oldu ve e, e, eşliksiz hokal, e, akapella, e, ama Hı -hı. E, aynı zamanda da e, bir yandan e, birçok e, müzisyen e, yani eşlik evet. için o zaman tabii, katıldı. Sen nefeslerle hatırlıyorum yani. Evet evet katıldın konserlerde. Evet yani e, şunu söylemem lazım hani e, daimi şefi olduğum tek topluluk Herkes. daimi şeflik de şeyden geliyor hı hı. E, ya birlikte şarkı söylemek istiyorum e, mecburi şef. Hı hı. Ama zaman içinde işte öyle. Çok yani, güzel, çok e, güzel. Evet. Peki senin etnomüzikoloji eğitimi aldığını biliyorum ama... ...kısaca müzik hikayenden de söz eder misin? Seni tanıyor çoğu dinleyicimiz ben ondan eminim ama... hani ...belki tanımayan dostlarımız da vardır. Ya ben Müziğe olur. nasıl başladın? Evet, evet. Hı -hı. E, uzun hikaye tabii. Yani, kısaca tabii. Yani e, süremizi biliyorsun. Bir çok uzun değil. Evet, evet. yani Hem alaylı tarafım var. Hem okullu tarafım var. Hı hı, hı. Ee, ikisinin de hikayesi bayağı uzun. Ama hı hı. E, alaylı tarafım çocukluktan başlıyor zaten. Hı hı. E, hatta hani abartacak olursak e, bebeklikteki F e, hı hı. bu radyo aç evet. e, değişimle başlayan sürekli hı hı. E, müzikle olan bağlantım çıkıyor. Ve ilk vokal tabii aslında. E, vokal ve hareket. Hı hı hı. Bir arada. E, daha sonra e, yani işte mandolin var bir şeyler hı yine hı hı. E, var. Hemen arkasından blok flüt giriyor. Hı hı. E, şeyden itibaren. E, üçüncü sınıfın başından. İlk okul. İlk okul üçünün. E, bildik. Yalı e, hikayesi. Soprano blok flüt, okul flütü. Hı hı. Ondan sonra da zaten e, nefesliler beni, ben nefesleri bırakmadık. Altı blok flüt geldi arkasından. Hmm. Ondan sonra e, çok hızlı e, hmm. atlıyorum. Mıskal geldi, pan flütü. Evet. E, en son da e, Ney e, hmm. geldi. Uzun süre e, Ney üflemek isteyip de üfleyemedim hmm. ama o da, o da geldi. Bir de bu şey Yeryüzün yedi Rengi projesi nasıl başladı? Yani işte hmm. müzik endüstrisinin dışında kalmış insanlardan oluşuyordu o sahnedeki insanlar. Hani bugün de çoğu öyle sen de dahil. <gülüyor> bu arada okullu tarafı ha, pardon, aktarmadım. Pardon, evet, evet, kısaca ee, olan da Alaylıdan geldi Evet. Eyvallah. Ee, şöyle benim için hmm. e, okullu tarafı aslında Galatasaray de hmm. başlıyor. Yani oradaki e, kol Faaliyetleri müzik, e, müzik kolu e, değil yani müzik kolu e, yani e, folklor kolu anladım e, müzik Apilim. kolu e, da çok önemli hı hı hı. E, benim ama yoğun olduğum için e, folklor kolunda müzik kolunda aktif değildim hı hı. E, tiyatro kolu hı hı hı. kültür edebiyat kolu hepsinde e, Bir, rati, besleyen şeyler. Evet evet yani tiyatro kolunda evet. müzik e, evet, yapmalar e, işte vesaire Hı -hı. E, tabii ki koro Hı -hı. E, yani önce e, e, işte sevgili Emine Güz Hı -hı. E, benim ustam dediğim Hı -hı. inşallah o da beni çırak kabul ediyordur. Evet eminim e, yani. Ee, onunla başlayan, e, daha önce e, cura, bağlama çalıyordum. Onunla sıfırdan yeniden e, tabii başladık hı. bağlamaya. E, i̇şte korolar, hı hı. E, kız korosu, erkek korosu hı hı. ikisinin birlikte e, karma korolar. Hı hı. Karma korolar. Hı hı. E, ondan sonra işte e, arayı atlayacağım. Ee, ...yani işte Ezgi'nin günlüğü serüveni... Onu konuşacağız ileride. Ha, on tamam yani ya. evet. Ha. Ee, sonra e, etnomüzikoloji... <gülüyor> ...yani kompozisyon ve etnomüzikoloji... ...Ahmet Adnan Saygun. <gülüyor> ee, Nerede okudun abi? Hangi üniversite? Ee, Mimar Sinan. Mimar Sinan, <gülüyor> Mimar Sinan e, Üniversitesi... ...devlet konservatuarı bünyesinde... <gülüyor> ee, ...işte... ...benim girdiğim yıl... E, ...etnomüzikoloji bölümü açıldı... <gülüyor> Ee, onun da daha geniş bir hikayesi var. Oralara girmeyin. Evet. evet. Ee, yani Müziklelik. lisans, müzik dinleyeceğiz çünkü sen. Evet, lisans ve yüksek lisans Hı -hı. etnomüzikoloji e, ...Adam Bey ile okuduk. Ee, çok değerli gayaka, bir akademik kadro ile birlikte. Ee, Hı -hı. Onların adlı, adları bende saklı olsun. Başlayınca tamam. eksik Doğru, kalır. kalır çünkü. Aynen. aynen. Evet. Bu yeryüzünün yedi renginde... ...hani müzik endüstrisinin dışındaki insanlardan oluşuyordu. O hikayesini anlatır mısın? Benim mesela kendi müzik... ...tarihinde çok önemlidir o konserler. Orada ben tanıdım Dünya Halk şarkılarını... ...işte Anadolu'daki evet. diğer ezgileri... Ya şimdi o zaman... Güzel bir projeydi. YouTube falan yoktu yani. Tabii, hani... tabii, tabii. tabii. Ee, şimdi... Her Doğru. yere tek tıkla ulaşılabiliyor. Doğru. Yeryüzünün yedi rengi sahneye çıktığı zaman hı hı. E, bütün dünyadan <gülüyor> e, en seçme hı hı. E, şarkılardan e, müziklerden hı hı. E, bir e, böyle hani gerçekten deste. yedi evet 7 rengden çok daha fazlasından çok daha fazla dilden. Çok arka arkaya çıkardı yani Çok güzel, sahnedeki de salondaki izleyicilerde şallak malak olurdu diye hatırlıyorum Hı -hı. ben sahne gerisinde hiç kalmak istemezdim yani hep ben hatırlıyorum can evet, her zaman sahneyim. mecbur ol Hı -hı. olduğum için şey yapardım ama tabii Hı -hı. ki Öyle yani Keşke, e, inanılmaz harika. dünyanın çeşitli yerlerinden de hep konuklar olurdu. Tabii bir Habeşistanlıyı ben hatırlıyorum mesela. Evet. Ee, geleneksel bir çalgıyla çalıp kendi dilinde şarkı söylemişti. Yani tabii evet, tabii Muammer da... hiç kaçırmazdı böyle şeyleri çok güzel şey Muammer deyince istersen bir şarkı dinleyelim mi sen Ayda Mori albümünde de Muammer'in e, Balkan Yolculuğu grubuna eşlik etmiştin evet. e, Tanju Duru'nun e, Ton Meister'i öyle oldu. miydi harika evet. Sereke İ Nimame -i. Ha, zavallı kalbim e, yani ben o yorumunu çok beğeniyorum gerçekten şarkıyı alıp götürüyor i̇şte Sumru'nun Güzel Sesi var şarkının evet. bir yerinde sonra Muammer zaman zaman vokal yapıyor ve tabii akordiyonu var yani kalp acısını kemanıyla anlatan bir Romanya, Transilvanya halk şarkısıymış. Şimdi onu dinleyelim sonra yine devam edelim muhabbeti. Çok teşekkür ederim. Dinliyoruz. Ee, sevgili Tugay, Ezgi'nin günlüğüyle de çalıştığını biliyorum. Az önce de söz etmiştin. Yani benim için Ezgi'nin günlüğü gerçekten çok önemli bir yeri var. İşte çölde bir vah gibiyler adeta. İşte bugün e, grubun ilk üyelerinden Emin'le de... ...Ruhis Dostlar Korosu konserlerinde zaman zaman birlikte çalışıyoruz. Ve onunla her buluşma gerçekten bana çok büyük bir keyif veriyor. Biraz da o süreçten söz eder misin? Ezgi'nin günlüğü e, ne zaman ve nasıl dahil oldun sen gruba? Ee, şimdi e, biz... <gülüyor> Galatasaray ailesinden başlayarak zaten evet. e, yani Şebnem, Hı -hı. E, ben, Hı -hı. E, Hakan, Hı -hı. E, bir de dışarıdan Vedat vardı e, Boğaz içinden. Eminle e, bağlama mı çalışıyorlardı bir şeydi yani Hı -hı. o şimdi eksik bir şey söylemiyorum. Tamam. E, biz beş kişiydik. Hı -hı. Emin ve öğrencileri biçiminde e, ve e, onun öncesinde de zaten e, liseden sonra e, koro çalışmaları devam ediyordu. Hı -hı. Düzenli bir biçimde biz e, Hı -hı. E, devam ederken bu Ezgi'nin günlüğü fikri Hı -hı. doğdu. Şey çıktı. E, hepimiz e, hatırladığım kadarıyla bir şeyler yazıyorduk çiziktiriyorduk Hı -hı. ya da mırıldanıyorduk Falan e, Emin o inci gibi yazısıyla e, evet. böyle e, taze taze getirir biz notalar. E, evet notalar e, onları çözeriz birlikte filan e, son derece keyifli bir süreçti Hı -hı. E, işte e, öyle başladı ben e, Hı -hı. E, böyle e, ...kimsenin çalmaya kalkışmadığı şeyleri zaten eskiden beri... Hı -hı. ...mesela bas bağlama ilk konserde, Hodri Meydan konserinde... Hı -hı. ...sevgili Yavuz Top'un ilk denemelerinden de o bas bağlama daha yoktu ortalıkta. Hı -hı. Hayır, bunu bilmiyordum. Daha sonra çok geliştirildi. <gülüyor> Biz yanlış hatırlamıyorsam... Yavuz Top'un e, dershanesinde başlamıştık. Yani hmm. e, nereyi bulursak çalışıyorduk. Tamam. Onun davetiyle orada e, başlamıştık. E, ondan sonra e, işte onun e, bas bağlaması vardı. Hmm. E, hmm. E, herkes Aha. şöyle bir baktı etti filan. E, e, bende kaldı. O herkesin ha. ilgisini çekti Tabii. ama... E, Anladım. E, ben... E, o eski e, mandoline bile dayanmış biri olarak... Evet. ...yedi yaşındayken... Bir de multi e, enstrumentalist birisin sen... ...sırf e, e, nefesler değil, değil Yok biliyorum. değil yani, tabii, tabii Piyano ben, çalıyorsun, e, yani hep vurmalılar da... Evet yani... ...şöyle söyleyeyim, İlisi. keman ve gitar dışında... Hariç. ...onları... Hı -hı. E, ...yani yönelmedim... ...onun dışında... Hı -hı. E, ...elimi... E, ...yani canım çekiyor... Hı -hı. E, ...bir de... E, ...şey... Daha sonra da zaten sanırım söz edeceğiz yani ORF <gülüyor> yaklaşımı, <gülüyor> o müzik, evet. erken dönem Soracağım. müzik ve hareket <gülüyor> eğitimi ne yönelmemi de sağlamış olan <gülüyor> o benim obur evet. merakım. <gülüyor> Çok güzel. Ee, Merak olmadan mümkün evet, değil ama yani e, Oradan kendimi <gülüyor> e, alamıyordum. Hakikaten. <gülüyor> E, işte, merak ya, ...sadece nefesli... E, ...konusu değil yani. Tanju Duru da vardı sanıyorum değil mi? Ezgi'nin günlüğünde. E, evet, Hı -hı. evet. Tanju... E, gitar mı? Ya gitar, e, bir de... Düzenlemeler e, belki değil mi? E, şöyle, bizde... E, ...herkes... ...elinden gelenin ötesini yapıyordu zaten. Hı -hı. E, Tanju da... E, ...sessiz ve... ...sakin bir şekilde... Ne geliyorsa yapıyordu. Ben eksik söylemiş olurum. Yani tamamlayıyorum. E, o gitarıyla da hmm. sakin bir şekilde e, birçok şeyi hallediyordu. ...tabii sonra Demir Kazık tırmanışında hayatını kaybetmesi. Yani onun aramızdan ayrılmasından sonra siz bir e, onun için bir şarkı yapmıştınız. Onu dinleyelim mi? O yapılmış, mi? evet yapılmış olan şeylerden bir e, seçkidir aslında. Yani Tanju'nun Tanju'nun tonlaşabilirliğini yapmış Yaptığı olduğu kayıtlardan, şeyden. evet. Şimdi Onun şey... son albümünden hatırladığım kadarıyla Harika. seçki. Evet, Duru zamanlar. Ee, diye evet diyebiliyorum. O albüm. Adnan Karaduman'a, Akın Eldes, işte Turgut Alp Bekiroğlu, Kıvanç Someren isimleri var. Biri evet, evet. Kıvanç. E, İstersen onu şarkılar. dinleyelim mi bir? Evet. Tanju Durun'un anısına. Ona da evet, bir buradan şarkılar. selam yollamış olalım. Evet, evet. Eyvallah. Konserler dışında da ben sen çok keyifli buluşmalara e, of, işte imkan sağlamıştım. Bunlardan bir tanesi de senin Cihangir'deki evde yapılan <gülüyor> doğaçlama müzik buluşmalarıydı. Ben bir iki tanesinde yer aldım. İşte piyano, gitar, akordiyon vurmalılar, nefesli sazlar. E, yani tam bir müzikal ayin gibiydi. Yani onun tadı hala bendedir yani. Hatta Yunanistan'dan e, piyanist Trianda Filos'un geldiği buluşmada ha, da oradaydım evet. ben. Valla evet. tad, tadı hala kulaklarımda valla. Her hafta zaten sürpriz oluyordu. Benim için de sürpriz oluyordu. Evet ee, Peki şimdi ne diyelim abi? Bu, sen yani sef müziğin dışında bir de beden müziği projesi var senin de uzun zamandır. Evet beden. Kısaca beden, ondan da şey bahsetmek mu? ister evet. misin? Yani aslında herhalde <gülüyor> en hazır enstrümanımız sesimiz ve bedenimiz değil mi? Yani herhalde evet, yanımızda. Evet. evet. Kısaca ondan bahsedebilir miyiz? Ee, yani o benim ee, adını e, koymadan çok önce e, çocuklarla okul öncesi e, döneminde e, hem bir yandan ihtiyaçtan tamam. e, yani eli, ellerimize e, en yakın enstrüman hangisi Evet bedenimiz kesinlikle e, Bu arada işte e, ne bulursa e, insan ...eline yakın... Tamam. E, ...oradan çıkan sesler... E, ...güzel de ses çıkarıyorsa... ...tekrar çıkartmak istiyorsun... Herkes. ...bunlar... E, e, ...çok basit... E, ...şeyler olabiliyor... ...mesela... Hı hı. E, ...işte şu fincan diyelim ki... ...gibi... gibi. Hı hı. E, ...burada masa var mesela... ...ben bunu çalmamaya uğraşıyorum şu anda... ...çok güzel bir ahşap masa... E, ...bunun gibi... ...yani çam kozalağı vesaire hı hı. gibi... Ee, sonra da tabii ki e, işte yapılandırılmış e, nesneler, e, yarı yapılandırılmış enstrümanlar vesaire. Bunlar içinde de e, kolaylıkla e, taşınabilir enstrümanlar falan. Harika. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen birçok hani enstrüman çalıyorsun ama yani muammer anlatmıştı. Yani her zaman senin nefesli çalgılar daha önde. Yani ben seni mesela öyle da, daha, daha çok hatırlıyorum. Evet evet. Hani muammer anlatmıştı. Hani o yıllarda cebinde çömlekten yapılma bir çalgı bulunurmuş sürekli. Ya evet bir dakika o senin... mıydı? Ee, içinde yani, olması lazım. Yani ee, aha. herhalde o, o okarinayı ben olsa gerek abi. Ee, çantama koydum. Hatta ha. şöyle... Evet. Bu arada sen şöyle anlatmışsın bir yazında evet, evet. Yolun kıyısında otururken pek çok yol, yolculuğa çıktım. Ya oturduğum yerleri yolun kıyısı yapıverdim. Ya tam yolun yanı başında. Ya da bir tepenin yamacından ip gibi yola kuş bakışı durdum. Evet. Tüm bu oturmaların, dura kalmaların ve dura yolculukların göbeğinde üflemek yer aldı. Yani... Evet, evet. Aha. Harika. Çok güzel. E, bu arada canlı bir şey çalalım mı? Hazır ee, nefesten girmişken ne çalmak istersin? Olur. Ee, bir ortaya karışık olsun. Tamam. Yani Hemen. tam elime okay. e, tamam. bu o e, okarinasını Hemen. almışken okarina İtalyanca bir şeydir Hemen. genel Hemen. ad. Ee, küçük küçük örneklemeler, küçük küçük örneklemeler söyleyemiz... yapayım. Hı -hı. İyi kullanalım. Son olarak bunu kız neyle tamamlayayım? sağlık. Bir de buğday hareketinden Viktor'la dostluğunu biliyorum. Tugay biraz evet. ondan söz edersen sonra birlikte yaptığınız bir kaydı dinletelim dinleyicilerimize. Evet. Sanıyorum yayınlanmadı daha önce bu yerlerde. Bildiğim kadarıyla yayınlanmadı evet. Kısaca anlatır mısın Viktor? Ee, Nasıl tanıştınız? Ya tanışmamız <gülüyor> aslında önce telefonla oldu da <gülüyor> ben 1996 yılında otistikler entegrasyon kampı için ee, hani ne işi olsa yaparım abi modundaydım. Çünkü e, kimse hani çok az insan olduğu için e, o kampın işte müdürlüğü yok işte müzik işleri yok şu işleri bu işleri e, halkla ilişkileri basınla vesaire derken e, bir dostumuz e, ya buğday e, işte e, Viktor var demişti. Ee, ama daha sonra asıl karşılaştığımızda e, bizim ilk buluşmamız doğaçlamayla oldu. Aha, harika. Yani e, bu dinleyeceğimiz kayıtta da Aha. onun devamında olan okay. e, tamam. şey var. E, bence kaydı dinleyelim. dinleyelim, mi? dinleyelim. Eyvallah, evet. Eyvallah. Evet. Dinliyoruz. ...biraz da bu beden müziği topluluğundan... ...söz edebilir misin evet. Keke Çağ? Şimdi ben beden perküsyonu ben... demeyi tercih ha, ediyorum. Tabii beden ki... Perküsyonu. ...beden müziği... E, Hı -hı. ...dünyada yani keyitlerinin... E, ...adlandırmasıyla... E, ...öyle anılıyor... Hı -hı. ...beden müziği festivalleri vesaire... Hı -hı. Hı -hı. Ee, doğrusu doğru e, Doğrusu perküsyonu. değil. Hayır hayır hayır. Sence? Yok. Hmm. Hayır bence evet. şimdi ikisi de doğru. O hmm. e, şey değil adlandırmalar üzerinden. Hmm. Ben başka türlü adlandırmayı tercih hmm. ediyorum. E, beden müziği dediğim yer var. Tamam. Beden ha. perküsyonu dediğim evet. yer var. Anladım. Yani şey değil. E, doğru yanlış olarak eyvallah, adlandırılırsa eyvallah. o şey değil. Anladım yani. anladım. Bir, anladım e, detaylarda farklı. E, tabii tabii yani. E, yani şöyle. E, bir... E, işte beden e, perküsyonu e, oluşumu e, Türkiye'de ve dünyada çok anlamlı bir e, oluşum var. Hı hı. E, ben de onun önemini yaşadıkça e, anladım. Evet. Yani evet, e, kendin kendini çal e, anlayışıyla hı hı. ki o e, anlayış da benden çıktı. Arkadaşlarımla birlikte pişti. Hı hı. E, keke çat kendin Eşe. kendini çalın yani şöyle söyleyeyim kendin kendini çal kendin Reto. kendini çal kekeça bir gün gerçekten böyle çıktı birçok tekrarın içinde hı hı. ve şimdi 15. yılı şey resmi olsun. olarak Herkes. devirdik zannederim ki dünyada çok daha fazla tanınıyor hı hı. beden müziği alanında tabii ki beden perküsyonda beden müziğini ayırmamak lazım anladım, yani anladım e, ama Hı -hı. ben e, şeyi tercih aynen, ediyorum aynen. yani vokal e, mesele var e, Hı -hı. beden perküsyonu var ben beden perküsyonu deyince aslında işin içinde dansta da oluyor oda oluyor bu da oluyor Hı -hı. E, anlatması e, cidden zor Hı -hı. ama e, ses beden hareket e, bütünüyle e, birçok şey e, giriyor ya o kadar çok yani proje sahibisin ki bir programı sığdırmak gerçekten çok zor ya. Albüm çalışmalarından söz edebilir miyiz? Daha doğrusu hani birisi yayınlandı, birisi sanıyorum yayınlanamadı. Yolun kıyısında örneğin değil mi? 2011'de mi çıkmıştı? Evet. Yani diğeri Kesir. o ...yayımlanan o e, benim e, projem değil yani Eyvallah. şey olarak. Dahil olduğum e, o, bir o, şey. O ondan söz etmeye şu anda gerek yok yani. Ki parça çalacağım ama sonra. Ha tamam o evet ha, tabii tabii anlat yani... çünkü çok hoş 26 dakikalık ama oradan kısa bir bölüm dinleyeceğiz... Evet evet evet o 26 Yolun ha. kıyısından söz eder misin? Evet. Ya yolun kıyısında eee ıı, ıı, benim e, doğaçlama e, solo e, albümüm hı hı. benim derken çok dikkat etmek lazım. Bütünüyle imece olan bir albüm. Yani elini işe bulaştıran herkes hı hı. E, hatta bazıları bana çaktırmadan... ...bu albümü oluşturmak için... ...bayağı ciddi e, emek çaba... E, ...emek harcamışlar. Cengiz Onuralı... E, ...yani Anmadan o geçmeyelim. çaktırmadan... E, ...bölümü en çok... Ee, onun Aha. adını anmak durumdayım. ama e, kaç kişinin adı var eksik kalır hı hı. E, isteyenler e, yani Tugay Başar yolun kıyısında evet. diye google'ladıklarında zaten e, evet. ulaşabilirler oradan bir e, şarkı dinleyelim mi bir ezgi diken yanı sevincinin dansı benim çok hoşuma gitti örneğin hepsi çok güzel ama evet. istersen onunla mı devam tabii, edelim tabi tabii olur tabi okay. dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün sevgili arkadaşım Tugay Başarı konuk ettim. Tabii süre çok kısa. Yani Tugay'ın uzun yıllara dayanan çalışmalarını bir 55 dakikada anlatmak hakikaten çok zor ama tekrarlayacağız bu programı. Tugay'la biz konuştuk. Şimdi istersen güncel bir projen var. Yolun kıyısından çıktım. Projelerinden, Yola, bir... projelerinden biri. <gülüyor> Dilersen ondan söz edelim. Sonra senin yine nefesli Evet. Çalgılarımla ev e, veda edelim. Şimdi e, Artık benim e, projeler e, iç içe Biliyorum. geçti. Yolun kıyısından çıktım yola. Hem Hı -hı. E, albüme de gönderme yapıyor bir öncekine. Hı -hı. Ama artık e, yola e, hani koyuldum. Evet. E, bir yandan da ben bir koşucuyum. Hı, Kendini çalan koşucu tabii, tabii, e, tabii. diye bununla... E, bağlantılı yani. ...sadece beden perküsyonu değil... Aha. ...mıskal de üfleyerek... Yani ...pamflütü üfleyerek de koşuyorum... ...hatta 4 Mart'ta... ...Ranatolia'da e, e, 10 kilometre... ...kendimi çalarak ve... Çok e, ...mıskal üfleyerek... ...kale içinin sokakları şahaneydi... E, ...koştum, yürüdüm... E, ...yani... E, ...şimdi yolun kıyısından çıktım yola... E, ...aslında gerçekten... E, İçimden geldiği için yürüyorum ben. Hı hı. İçimden geldiği için koşuyorum. Hı hı. Ee, bazen tabii insan içinden gelmese de e, yürüyor, Çok koşuyor. Çok o onları hı hı. E, saklı tutayım. Hı hı. E, hı hı. E, sonuçta e, kendini çalmak ve e, üflemek, hı hı. E, seslemek hı hı. E, hepsi e, yoldaş oluyor. Kesin. E, ve e, içinden gelen kim Hı -hı. katılırsa e, çok hoş e, birlikte zaman geçiriliyor. Hı -hı. Katılmak e, sadece e, ses çıkarmak değil o an e, içinden gelerek dinlemek de bir e, çok hoş katılım bir şekli. katılım Hı -hı. şekli. Yani... Ee, o zaman bir veda edelim e, dinleyicilerimize. Evet. Sonra e, son söylemek istediğim şey var mı dinleyicilerimize? Yoksa sen üfleyeceksin ben kapatayım. Ee, öylesi daha sevgili şey, dostlar. Belki yerimde otururken. Eyvallah. yürüme Yürme. Sen hafif hafif var. çalarken evet, hatta evet. ben veda edeyim bu arada. Sevgili dostlar bugün e, Açık Radyo Babil'den sonra programında e, sevgili arkadaşım e, ...Tugay Başarı e, dinletmeye çalıştım. Ee, güzel ve müziklerle dolu dolu bir hafta diliyorum hepinize Esen kalın di di di re ay ay ay din din din du ay di di di di di i am... I am... I am... I am...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 Du du du ding dong, ding Hey. <laughs>